Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Şeffaf Gündem programı ile karşınızdayız tekrar. Hoş geldiniz, ben Hande Özabeş. Ben Oya Özarslan. Ee, bugün konuklarımız var. Ee, geçen hafta söylemiştik, biz şeffaflığın hak olup olmadığını konuşacağız biraz. Ya da bunun hak olmasını bize getireceği etkileri, yine gibi yararları olabilir. Bugünkü konuklarımızla e, bunları biraz konuşacağız. E, konuklarımız e, ceza kuşusu Avukat Volkan, Volkan Gültekin. Ee, ...ve de şeffaflar Çağrı Merkezi Proje Koordinatörü Şehriban Tunçplek. Hoş Merhabalar, geldiniz. hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, şimdi e, önce biraz sizleri tanıyalım. Ee, Volkan'la baştan bu şeffaflık ve hak mıdır, değil midir konularını konuşacağız. Ee, Volkan e, zannederim aynı zamanda dernekle ve bu Çağrı Merkezi Projesi'yle beraber de çalışıyorsun. Ve bir ceza hukukçusu e, geçmişim var. evet. E, Ceza hukuku devam eden bir şey yani <gülüyor> geçmiş kurtulmuş değiliz <gülüyor> devam ediyor. Derneğin danışmanlığını da yapıyorum. Çağrı Merkezi'nin e, kastedilen oysa e, ceza hukuku açısından da hani e, yapılanlar yolsuzluk sonucunda ortaya çıkan fiillerin e, suç vasfı olup olmadığını nitelenmesi çok önemli. E, her yolsuzluk fiili suç olmayabilir ama yolsuzluk olmaya devam eder. Yarattığı algı ve mağduriyetle e, bunu sağlamasını yapabiliyoruz. Çağrı Merkezi'nde yaptığımız değerlendirmelerden çoğu bu oluyor zaten. E, ayrımcılık da bunun bir kısmı. Yani her ayrımcılıkla suç değilse, her yolsuzlukla suç değil ama sonucunda ayrımcılık ve ilçsizlik yaratıyorsa, e, hizmet alımında ve vatandaşlar arasında eşitliği bozan bir durum yaratıyorsa, biz bunu yolsuzluk kapsamında algı, yolsuzluk algı, algısına sokabiliyoruz. Nedeni şu, e, şeffaflık bir hak mıdır kapsamında şu var, <gülüyor> vatandaşların ee, çağrı merkezine bir şikayet alıyoruz biliyorsunuz ve gelen şikayetler genelde e, belli mağduriyetlerin olması üzerine geliyor. Vatandaşlar bunların hepsini suç olarak değerlendiriyor ama mesela yan sokağa hizmet verilirken kendi sokağına hizmet verilmemiş olması, bunu biz görev ihmal suçuna sokabilir miyiz, yok, sokamaz mıyız? Kapsamından nitelenmelerimiz olabiliyor bu açıdan örnek üzerinden gidersek, ee, Onun için söyledim. Ee, her e, de, her ihbar, her algı, her eşsizlik yata, yaratan veya mağduriyet yaratan Durumu suç olarak değerlendirmemiz mümkün değil ceza hukuk açısından. Bunun maddi manevi unsurları var diyoruz biz bilimsel değerlendirmeleri. O açıdan ama yolsuzluk olmaya devam edebiliyor. Bunun için de e, şeffaf toplum e, şiarına, şeffaf toplum değerlendirilmesine e, yol açabilecek başka, yani ceza hukukunun dışında başka mekanizmalara, araçlara ihtiyaç oluyor. O da açık toplum yani veya e, şeffaf toplum veya hakkını arayan, e, bunun mekanizmalarını kendince yaratan örgütlü toplum. E, gerekiyor Dernekte de bunun ayaklarından bir tanesi oluyor. Kendisine alan yaratıyor. E, vatandaşlar anayasada diğer kanunlarda olan hakları var vatandaşların ama bunlar kullanılmayan haklar olduğu zaman kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Peki bu bağlamda yani şeffaflığın kendisinin bir hak olduğundan bahsedebilir miyiz? Yani birçok... E bir hak mücadelesi yapmak için en azından bunun hak olduğunu iddia etmek gerekebilir mi? Bir yandan ceza kanunumuzdaki suç olduğundan bahsettik ama onun karşıtı yolsuzluğun suç olduğundan birçok yerde işte rüşvet gibi, irtikap gibi konularda suç olduğundan bahsettik ama bunun karşılığında da şeffaf hizmet... Almak bir hak mıdır? Mesela bu konuda bir GSM operatörümüzün bir reklamı var. Şeffaf hizmet almak. Hakkınız diyor. Yani bir özel şirket size aslında bunu hakkınız olarak sunuyor. Bir yandan da biz hak diye bahsederken aslında kamudan, kamu gücünden bunu talep etmekten bahsediyoruz. Bu bağlamda baktığında hak olarak talep edebilir miyiz? Bunu? Şimdi şöyle... E Uluslararası İnsan Hakları metinlerine baktığımızda, Birleşmiş Milletler metinlerine veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kaynaklı metinlere baktığımızda şeffaflığın hak olarak tanımlandığı bir kaynak göremiyoruz. Ama şeffaflığı hak olarak tanımlayabilecek dolaylı mekanizmalardan söz edebiliriz. Nedir onlar? E, hesap verebilirlik mesela Birleşmiş Milletler'in 2003 yılındaki Meksika'daki toplantısında e, yolsuzluğa dair aldı, almış olduğu kararlar. Buna ilişkin Birleşmiş Milletler mekanizmalarında bunların devletlerin imza koyduğu metinler var ama şimdi biz yeni hak kategorileri dediğimiz yani birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak haklar var. Çevre haklarını mesela üçüncü kuşak haklar içerisinde sayılmıştır. Birinci kuşak haklar dediğimiz insanın olmazsa olmaz hakları işte ifade hürriyeti, mülkiyet hakkı gibi çok temel hakları sayabiliyoruz. İkinci, ikinci kuşak hakları sosyal ve siyasal haklar çizgisinde olan hakları sayıyoruz. Üçüncü kuşak haklarda şimdi mesela su hakkı çevre hakkı gibi tartışmalar içerisinde oluyor. Ve bunların genel ilke şu, hakların bütünlüğü ilkesi esas insan hakları hukukunda ve e, mesela çevre hakkı savunusunda da aslında yine birinci kuşak haklara atıf var. Yani e, vücut bütünlüğüyle alakalı, yaşam hakkıyla alakalı e, şeyleri değerlendirebiliyorsunuz. Su hakkı yine hakeza öyle. E, i̇kinci kuşak haklar dediğimiz yani siyasi e, hayatına dair insanın sosyal ve siyasi hayatına dair haklar yine birinci ve üçüncü kuşak haklar bağlamında değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla haklar bütünlüğü ilkesi geçerli ve bu ekol kabul edilmiş durumda. Şeffaflığı da böyle değerlendirebiliriz. Yani şimdi dördüncü kuşak haklar içinde yani her yeni dönemin, her yeni e, vakanın e, sayılabilecek hak kategorileri içerisinde mesela çevre hakkı 1950-60'lı yıllarda hak kategorisi içerisinde değerlendirmeyen, teorik olarak sayılmayan haklardanken şimdi üçüncü kuşak haklar olarak e, kabul görüyor çoğu e, bilimsel çalışmalarda. Bir süre sonra bunlar da hak olarak artık e, kabul edildiğini düşünebiliriz. Dö şeffaflık hakkını da böyle e, belki dördüncü kuşak haklar içerisinde sayabileceğiz ama şu anda baki durumda bunu sayamıyoruz e, ama... Şeffaflığı bir hak gibi değerlendirebiliriz. Nedeni şu, adil yargılanma hakkı, mesela yargılamanın açık olması, açıklık ilkesi. Yine çünkü meşruluğu esas hakkın. Yine sosyal haklar açısından devletlerin yapmakla yükümlü olduğu şeyler var, görevler var. Ve burada ülkesellik kararı almış Birleşmiş Milletler. Ve anayasamızın 65. maddesinde şunu söylüyor. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin sınırlarını çizerken, Devlet sosyal ve ekonomik alanlarda ile belirlenen görevlerini bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynakların yeterli ölçüsünü yerine getirir. Yani bu şu demektir. Devlet evet yapmakla yükümlü olduğu ödevler var ama önceliklerine bakacak mali gücü oranında. Peki mali gücünü kim denetleyecek? 74. maddedeki dilekçe hakkında olduğu gibi anayasanın. Herkesin bir dilekçe hakkı vardır. Şöyle vatandaş ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar... ...kendilerine veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara... ...ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yazı ile hakkına sahiptir. Kendileriyle ile ilgili başvuruların sonucunu gecikmek dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirir. Bu hakkın kullanım biçimi kanununa düzenlenir. Dilekçe hakkının kullanılması hakkında bir kanunumuz var. Yine bilgi edinme yasamız var, yönetmelik var ilgili ve bunun kurulları var. Bunlar aslında anayasal güvenceye de sahip olan haklar evet, oldu. Işte, i̇şte bu saydığımız maddelerden dolayı bu haklar oldu. Ee, dolayısıyla 65. maddede saydım bir hizmeti siz mesela depremde olduğu gibi mesela işte deprem vergisi nereye harcanıyor diye dün konuşulan e, gündemde olan bir şeydi ana yasal 65, 65. maddesine göre devlet onu elektrik yolsu harcamalarında kullanmış kendince yorumu bu peki denetleyebildik mi denetleyemedik nedeni şu istediğiniz kadar düzenleyin kanunlarda ama mekanizmalara yaratılmamışsa siz şeffaflık e, için var ettiğiniz, yani ben burada şeffaflık hakkını dilekçe hakkı olarak değerlendiririm. Nedeni şu, açık bilgi almak istiyorum ben oradan. Ve bu bilgiler bana ulaşmadan e, doğru denetimi yapamayacağım demokrasi e, açısından. Bir vatandaş olarak. Evet, yani Hı -hı. dolayısıyla ikinci kuşak haklar içerisinde değerlendiriyorsunuz. Yani ikinci kuşak atfıyla değerlendiriyorsunuz. Ben siyasi haklarımı kullanamayacağım. Çünkü e, yeterli bir bilgi olmadan, doğru bilgilenmeyle doğru kararlar veremeyeceğim. Doğru bilgiyi nasıl alacağım? Dilekçe hakkıyla, bilgi edinme hakkıyla ve diğer saydığımız şekilde. Şimdi bilginin kullanımı tek elde toplanırsa harcamaların yapılacağı öncelikler de buna göre değişir. Şimdi sadece belli kesimler bilgileniyor. Asıl hizmeti alacak insanlar bilgi sahibi değilse bilgi sahibi olan insanlara hizmet akıyor. İşte depremde gördük. Van'ın hali. Hala sonra yardım toplama sırasındaki Van'ın hali. Devletin bu konudaki Mesela işte yardım e, kriz merkezleri var. Daha önce afet koordinasyon merkezleri kurdu ama bunların çalışması denetlenmemiş. Sağlaması yapılmamış. Kaynakları tartışılmamış. Bilmem kaç milyar dolar bütçeler ayrılmış. Bunların nasıl harcandığı şeffaflaştırılmamış. Dolayısıyla şeffaflığın acil olarak bir hak ol, olması gerekli artık tartışılabilir. Bu yeni anayasa tartışmalarında da aslında tartışması gereken Kes, noktalardan kesinlikle. bir tanesi. Kesinlikle. Çünkü e, siz hani gelir dağılımındaki eşitsizliği bile buna bağlarsınız. Fırsat eşitliği eşitsizliğini buna bağlarsınız. Nedeni şu. Birçok insan hakları metininde kamuoyu vurgusu vardır Demokratik toplum vurgusu vardır Demokratik toplum nasıl oluşacak? Bilgi sahibi olan toplumla oluşur Bilgi sahibi olan toplum demokratik tepkilerini veremeyecektir Olmayan toplum Demokratik bir topluluk veya kamuoyu oluşturabilmek için toplumu bilgilendirmeniz lazım. Özgür basının olması gerekiyor. Yine Anayasa 28'de sayıldığı gibi haberleşmenin yasaklanmaması gerekiyor. Sansür uygulanmaması gerekiyor. Yine holdinglerin elinde tekerleşmemesi gerekiyor basının. Bu da bir otosansürdür. E, TRT'de izledik geçen gün. Bir uzman deprem vergilerinin akıbetini sorarken yayından alındı, kesildi. Şimdi çok net yani bana temas eden direkt ben dilekçeme cevap alayım tartışmasını geçin. Kamu önünde bile cereyan eden bir bilgi, e, sağlıklı bilgi imkanı bile direkt kesilebiliyor. Bu devlet kanalında yapılan bir şey. Hani çok ileri gitmeye gerek yok. Deprem çok yakın örneğimiz olduğu için söylüyorum ben bunu. E, şeffaflaşmamak insanları öldürebiliyor. Yani vanda e, ölen insanların katili afet değil. Bunu hepimiz görüyoruz. Sonra yardım dağıtımındaki e, yetersizlikle şeffaflaşılamamanın e, getirdiği bir şey. E, şeffaflaşılmadığı için e, iktidara da güven yok. Muhtarlar istifa etti. Yani 35 tane muhtar toplu istifa etti. Ailemizin can güvenliği yok diyorlar. Hı. Çünkü e, yakınlarına dua, dağıtıldığı iddialar ortaya çıktı. E, kimse artık güvenmiyor. Dolayısıyla şeffaflık biraz önce yargılamadaki açıklığı onun için söyledim. Yargılamanın meşruiyeti açık karar vermiş olmasıdır. Yani mahkeme salonlarında herkesin açıkken toplum önünde e, toplum adına karar verir. Açık bir şekilde verdiği için karar meşrudur. Öyle sayılır. Yani şekli görüntüsü bu. Kamuoyu içinde bu yani şeffaflaşılamamışsa e, iktidarla toplum arasındaki bağ da kesilmiştir böyle afetlerde krizler olur en az krizin olması gerektiği dönem bu kriz dolayısıyla insanları ikinci kez mağduriyet yaratıyor hala şeffaflık yok afet zamanı e, basına ben hala e, belli kısıt kısıt kısıtlamalar getirildiğini düşünüyorum doğru haberler verilmediğini düşünüyorum oradan da hala mesela insanlar çevremde çok fazla insan var. ...yardımı devlet eliyle göndermek istemeyen... ...birçok insan var ve ne göndermek istediği ...ne gönder, ne ihtiyaç olduğunu hala bilemiyorlar. Hı hı. Yani oradaki... Ben Van'da arkadaşlarım var... ...telefonlaşıyorum... Ee, ...hala arabada yatıyoruz, çadırımız yok diyen... <gülüyor> avukat bir de bu insanlar... ...yani e, hakkını arayabilecek insanlar... ...denildiği gibi değil. Bu da şeffaflaşılmadığını... ...ve hani şeffaflığın hak mıdır... ...değil midir tartışmasını... ...ikinci sorunuzda tekrar değineceğim... ...onun için uzatmadan söyleyeyim. Örnek vermeye ihtiyacı duydum... ...nedeni bu. Aslında... Buradan kaçmanın yolu yok. Yani her yerde şeffaflık istiyoruz ve aslında şeffaflığı tanımlarken işte hayatı yatay kesen bir şey diye bahsetmiştik. Bir kavram diye bahsetmiştik. Bunu her yerde görüyoruz. Deprem olduğunda da depremle ilgili sonuçlarında görüyoruz bunu. işte yardımı yapılırken ki aşamalarında görüyoruz ki aslında doğal afetlerde yardımın nasıl yapıldığı her zaman için dünyada da büyük bir problem olmuştur. Yani yardımlar yapılır birçok insan iyi niyetli bir şekilde yardımlarını gönder. Ama ondan sonra onların nereye uçtuğunu, nereye gittiğini kimse bilemez. Bu yüzden her aşamada şeffaflığı talep ediyoruz. Bu da can alıcı konularımızdan biri oldu bu haftaki. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Nina Simon'dan Feeling Good. Breathe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 New Tekrar merhabalar, şimdi Şehriban'la devam edeceğiz Şehriban Hanım'la Şeffafla Çağrı Merkezi'nden biraz bahsetmesini isteyeceğiz, tam olarak nasıl bir projedir Şehriban? Şeffafla Çağrı Merkezi aslında bir Avrupa Birliği projesi, tam tarihiyle 14 Ekim 2010'da başladı, faaliyete geçti. Adı üzerinde bir çağrı merkezi işlevi var. Yolsuzlukla ya da rüşvetle karşılaşan vatandaşlarımız bizi arıyorlar. Bildirimlerini ya da şikayetlerini ya da ihbarlerini bize söylüyorlar. Burada çalışan, gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımız var. Avukatımız Volkan haricinde ve takım arkadaşlarımız haricinde. Onlar... Bütün şikayetleri, bildirimleri alıyorlar, belirli bir formumuz var, şikayet formumuz var, onlar dolduruluyor ee, ve Volkan'a iletiliyor değerlendirmesi üzerine. Volkan gerekli incelemeleri yapıyor ee, ve bize tekrar geri dönüyor. Ee, bazen de e, vatandaşları birebir kendisi arayarak ya da yüz yüze görüşerek, randevular vererek vatandaşlarımıza yüz yüze bilgilendirmede e, bulunuyor. Aslında yani bir hak arama mücadelesine katkıda bulunuyorsunuz siz. Yani Temel olarak Hakkını öyle. aramak isteyen e, bir yolsuzluğa, usulsüzlüğe e, karşılaştığını söyleyen, bundan Hı -hı. Hı -hı. mağdur olduğunu söyleyen insanlara e, haklarını aramaları, takip etmeleri konusunda bir destek sağlamış Evet, her Bilgi. türlü hak aslında. E o konudaki bütün şikayetlerini vatandaşların almak üzere kurulmuş bir merkez. Böyle bir ihtiyaca cevap vermek üzere kurulmuş bir merkez. Çünkü bu alanda çalışan çok fazla zaten sivil toplum kuruluşu yok. Gerek yolsuzluk gerek şeffaflık alanında. Üstelik bir de bunun üzerine vatandaşa direkt hizmet verebilen gerektiğinde yüz yüze, gerektiğinde telefonda ama birebir hizmet veren bir çağrı merkezi... Yok bu ihtiyacını aslında biz dernek olarak şeffaf derneği olarak Hı -hı. şeffaflar açar merkezi sizi e, sağlıyoruz. Bakalım. Şu ana kadar totalde e, 1216 kişi aramış ulaşmış bize. E, bunların arasından bildirimde bulunan şikayet eden e, hani bilgi almanın dışında e, gerçekten her türlü şikayetini e, bildirebilen kişiler 256 kişimiz Anladım. var. Bunların arasından yolsuzlukla ilişkili ya da ilişkisi olarak ayırabildiğimiz işte istatistiklerimiz var, çağrılarımız var. Aslında Türkiye'yi düşündüğümüzde büyük bir ülke, 70 milyon deriz hep <gülüyor> ee, yani az geldi aslında bu rakam bana. Neye bağlıyorsun bunu sen? Yani tanıtımda birazcık tabii ki zorluklarla karşılaşıyoruz. Yani o anlamda bize destek olabilecek çağrılarımızı merkezin tanıtımını, böyle bir kurumun böyle bir mekanizmanın var olduğunu insanlara duyurabilmek biraz zor. Biz kısıtlı imkanlarımıza zaten tanıtım reklam spotu çektik. Radyo jingle'ımız var ama bir medya sponsorumuz, medya desteği olmadığı için e, maalesef e, kendimizi o mecralarda çok fazla e, ifade edemedik. E, programlara çıktığımızda buradaki gibi e, kendimizi ifade edebileceğimiz alanlara Çıkabildiğimizde o zaman e, duyurabildik bu merkezi ve çalışmalarımızı e, Tabii bunun dışında hani ücretli olarak elbette ki e, yer yani, alamıyoruz bak, pahalı zaten. İnanılmaz pahalı Ücretsiz yani, yayınlatma imkanı Ücretsiz yan, yayınlatma imkanı olarak da elbette e, Rütük bu konuda e, destek veriyor e, kurumlara Başvuruyorsunuz Rütük'e ve kamu yararına reklam spotu, belgesi onayı alıyorsunuz Biz de e, bu başvurumuzu yaptık fakat Türk bizi reddetti. Reklam spotunda geçen bazı kelimelerden işte dolayı bazı kurumları, bazı meslek gruplarını rencide ettiğimizi öne sürerek reklam filmimize bu onayı vermedi. Dolayısıyla bu onay verilmediği için de ulusal ve yerel düzeydeki kanallarda ücretsiz olarak reklam spotumuzun yayınlanmasına izin verilemedi. Şu reklam spotunu bir dinleyelim ve belki bir bakarası hep beraber e, kimi işaret ediyor, kimi suçluyor. Evet. Görme Hı. imkanımız olur. Evet. Türkiye'de yaşayan her yetişkin çorba parasıyla çorba içilmediğini, dosyası kabarıkların dosya parasına doymadıklarının, kayıt parasının bazen kayda geçirilmediğini, bıçak parasını duyunca kimsenin ağzını bıçak açmadığını bilir. Ülkemizde rüşvetin 300'den fazla ismi var. Gelin bunları hayatımızdan çıkaralım. Ülkemizi birlikte şeffaflaştıralım. Rüşvet ve yolsuzlukla karşılaştığınızda, kimseleri arayamadığınızda bizi arayın. Şeffaflığa Çağrı Merkezi Sabit hatlardan ücretsiz olarak 0800 211 12 12'yi cep telefonunuzdan 0212 219 26 14'ü arayabilir. www.şeffaflık.org adresinden bize ulaşabilirsiniz. Aslında... E Gördüğümüzde burada işte çorba parası var, bıçak parası var, kayıt, kayıt parası var. Bu çorba parasını sen icat etmedin galiba değil mi? Yani hani bizim icat ettiğimiz şeyler değil elbette. Bulduğumuz e, kelimeler değil bunlar. E, Sağolsun e, çok genç ve dinamik bir reklam ekibimiz vardı ve onlar yaptıkları araştırmalar sonucunda... E, bir profesörün kitabında bu kelimelere rastladılar ve bunlar zaten toplumsal belleğin, toplumsal hani sözlü kültürün ögeleri arasında yer alıyor. İnsanlar konuştukça evet, evet. tabii hepimiz yani sizler avukat kimliğinizden sıyrıldığınızda, işte bizler statülerimizden sıyrıldığımızda, bakanlar, milletvekilleri kendi statülerinden sıyrıldığında eve gittiklerinde vatandaş olarak bunları kullanıyorlar zaten, Çorba parası dediğimizde herhalde sokaktaki insanlara sorduğumuzda çorba parası konusunda ne olduğunu zaten biliyorlar, fikirleri vardır. Evet. Yani buradan Otomatik olarak bir grubu bir mesleği Özellikle hedef işaret alınmış. etmek, hedef etmek, hedeflemek gibi bir şey söz konusu evet. değil de aynı şekilde bıçak parası da çok yerleşmiş Hı -hı. bir kavram. Sayıt parası da aynı evet. şekilde yani insanlar neye karşılık geldiğini biliyorlar hı hı. bunu. Biz var olan zaten hani e, kelimeleri, kavramları yine vatandaşın ağzından e, ona iletmek istedik. Hani bu anlamda vatandaşın hiç bilmediği çok böyle spesifik bir e, reklamda tasarlayabilirdik. E, ama bu yolu tercih etmedik. Belki gerçekle yüzleşmekten korkuyoruz. E, olabilir. Tabii Rütük de <gülüyor> bunu düşünüyordur elbette. Evet. Bu şekilde yani elimizi kolumuzu o anlamda bir hani, tanıtım yapabilmemiz insanların bize il, il, ulaşmalarını sağlayabilmeyi bu anlamda biraz zorlaştırıyor bu iş birlikleri kamuyla ilgili iş birlikleri. Peki ben şunu merak ettim. 200 küsur çağrı aldınız. Nerelerden, nerelere şikayet ediyor insanlar en çok? Hangi sektörlerden, hangi kurumlardan şikayetçiler? Yani şimdi istatistiklerimize baktığımızda hemen hemen yarı yarıya kamu ve özel sektör başa baş gidiyor. Ama tam oranı %37 ile kamu sektörü, %44 oranında da özel sektörden, özel sektörle ilgili çağrı almışız. Özel da... sektör dediğimizde tam neyle ilgili oluyor bu? Yani e, özel hastanelerden, özel eğitim kurumlarından hı. tutuna tüketici haklarıyla ilgili bazı hı hı. E, işte, ürünler yapmış. olabilir, mal ya da hizmet de e, buna dahil oluyor. Hem sıralamaya gidebilirsek de çağrılarla, çağrıların içeriğiyle, şikayetlerin içeriğiyle ilgili olarak ilk başta bilgi edinme. Hem merkezle ilgili e, hem yolsuzlukla ilgili. Çünkü vatandaşlarımızın çoğu da hani yolsuzluk nedir, dolandırıcılık nedir, Volkan buna gerçi... E, e, Biraz değinebilir. Ee, bilgi sahibi olmadıkları için bununla ilgili e, konuşuyorlar. Ve daha sonrasında işte çalışma hayatı, adli vakalar, tüketici hakları hmm. ve eğitim ee, hmm. diye sıralama gidiyor. Ee, teşekkür ederiz. Ben bir de şunu merak ettim. Ee, acaba paylaşabileceğiniz bir örnek var mı bu bağlamda bizlerle? Yani şöyle söyleyeyim. Geçen hafta, yani normalde gizlilik politikamız var. isim vermemek kaydıyla Hı. şeyi söyleyebilirim. E, Gerze halkından aradılar. E, çok da haklı bir şekilde derneğimizi aradılar aslında. Çünkü oradaki çevreye zarar verecek olan e, yapılaşmanın, derelere yapılacak santrallerin ve bilimun başka e, yapılaşmaların halka sorulmadan alınan kararlarla olduğu için e, bu da aslında şeffaflığı ilgilendiren bir konu ve ondan dolayı bir direnişini gösteriyor halk ve bu konuda bizden yardım talep edenler oldu ee, bize bir eşgüdümlü olarak yardım vereceğimizi söyledik ve bir yani bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor ee, ucundan tutabileceğimiz yani bu kararlar zamanında verildi ama bu kararların <gülüyor> Halka sorulmadan alınmış bir karar ve o halkın hayatına tam da temas eden bir karar olması hem antidemokratik hem şeffaflığa aykırı. Hesap verebilir bir şey değil. Yaptım olduğuyla kolluk gücüyle kararını hayata geçirmesinden çok belli oluyor zaten ee, bu kararı veren mercilerin. Bu açıdan çok çarpıcı son örnek koydu. Bir örneğimiz de şeydi 26 Kasım'da mesela Gerze halkı toplanıyormuş. E, bunun bilgisini vermişlerdi ve destek istiyorlar kamuoyundan. Derneğimizden de e, destek istediler. Çadırlarını ziyaret etmemize kadar e, bunun e, aşamasını istiyorlar. E, derneğimizin e, ben danışmanıyım. Yetkili organlarıyla konuşulup e, bunlar e, varsa dernek kanalı olarak hayata geçme imkanı varsa konuşulacak. Şey olarak da e, bir e, hayatı e, karar da şuydu. Şey gelen şikayetlerden bir tanesi. Bir vatandaşımız e, e, bayağı da Yol yürümüş, bilgi edinme e, kapsamında başvurmuş, bir e, Dünya Bankası kapsamında e, su baskınlarıyla ilgili yapılan bir e, çalışmayla ilgili 57 milyon dolar bir para ayrılmış ona ve o para oraya harcanmış. Buna ilişkin bilgi edinme, nereye nasıl harcandığını ve kendinin uzmanlık ile ilgili bir konu olduğu için bilgi e, vermemişler e, ilgili kurum. Bunun üzerine bilgi edinme değerlendirme öz kuruluna şikayet etmiş. Yazılı yapmak zorundasınız bilgi edinme değerlendirme öz kuruluna. Buradan söyleyeyim 15 günlük süreniz var tebliğ aldığınız tarihten itibaren. Oraya başvurmuş orası da e, kur, kamu kurumunu haklı vurmuş gerekçesiz bir şekilde daha sonra bu karara e, karşı idare mahkemesinde e, karar e, 60 gün içerisinde dava açmış süresinde söyleyeyim yine e, yol yürüyecek olanlara da buradan e, yöntem göstermek açısından idare mahkemesinde davayı kaybetmiş. Bildiğimiz devlet refleksi olarak devam etmiş. Şimdi Danıştay'da yürüyen bir davası var. O arada kamu kurumu politikasından dönmüş kararından gelin bilgi vereceğiz size. Bütün ayrıntısıyla verebiliriz demiş ama bu yan bu tarafından da Danıştay'da dava devam ediyor. Çok kararlı vatandaşımız bütün yargı yollarını tüketmeyi düşünüyor. Böyle sivil itaatsizlik veya hani aktif çaba sarf eden vatandaş örnekleri de var bize ulaşan. Çok güzel. Peki, ee, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. De. Şey teşekkür söylemeyi unuttum. Ee, bilinen hani suçlar rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma diye sayılıyor ama bunları çoğaltabilirsiniz. Yani her yolsuzluk vakası suç değildir dedim ama yüzde sekseni suçtur aslında veya 90'ı. Ama bunun yeter ki doğru kurgulama, doğru ilintilemeyi sağlamak evet. önemli. Volkan, Mustafa seni başka programlarda tekrar alacağız. <gülüyor> bu konularda biraz daha derin evet. konuşacağız. Ee, bu haftalık bu kadar. Herkese aydınlık ve güzel günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkürler.